Ülşeniraz sayfa 35 soru 6'dan devam ediyoruz. Peki bilenle bilen o tek ve temiz Tanrı'dan ibaretse bu bir avuç toprağın başındaki sevda nedir? Hamdet Tanrı nimetlerine karşı küfranda bulunma. Sen hakkı ancak hakkın nuru ile idrak edebilirsin. Eğer hakkı kendi beşeri aklınla, beşeri idrakini anlamaya çalışırsan, bu olacak iş değildir. Hakkı anlamak için beşeri şartlanmalarını, beşeri idrakını bir tarafa bırakarak, tamamen hakkani bir düşünceyle, hakkani bir yaşantı ile, hakkani bir çalışma ile ondan gelen idrakle onu idrak edebiliyorsun ancak çünkü bir şey eşiyle anlaşılır zıttıyla başka şeyle anlaşılmaz. Ondan başka bilinen de yok, bilende. İşte sen kendinde vehim hükmüyle bir benlik olduğunu zannediyorsun. Ben bir ayrı varlığım diye biliyorsun. Eğer bu bilgin süre devam ettiği sürece sen hiçbir şey bilmiyorsun. Bildiğin şey tamamen yok olmaya, mahkum olmaya, mutlak surette mahkum bir düşüncedir. Eğer kendi bilin bilincini ortadan kaldırırsan, yani ilk anda cehil hükmüne girersen, yani bildiklerini nefsani ve beşeri olarak bildiklerini terk edersen, hakkani bilgiye sahip olarak meselelere bakarsan, işte o zaman onu bilirsin. Ondan başka bilinen de yok, bilen de hükmü ortaya gelmiş olur. Bunu anla işte. Bu meseleyi anla. Fakat toprağın kızışma, kızışması ve verimli olması için güneşin ziyası, güneşin harareti lazım. İşte toprak bedenimizin bazı hububatları yani özellikleri belirli bilgileri meydana getirebilmesi için onun aşk ateşiyle Şevkle, zikirle kızışması lazım. Eğer bu sevgi yoksa, aşk yoksa, yöneliş yoksa, o toprak kızışmaz. Soğuk, rutubetli kalır ve rutubet de çürütür. Olanları da çürütür, ondan da mahrum kalır. Zerre güneşin ziyasıyla güneşin hararetini elde etmek isterse, o ışığı, o harareti umarsa, şaşılmaz ki. Zerre, güneşin ziyasıyla, yani güneşin aydınlatmasıyla kendi aydınlanır. <gülüyor> kendi aydınlandığı zaman, ısınmayı da ister. Aydınlanmak sadece kafi gelmez. Isınmayı da ister. Çünkü ısınmanın neticesinde oluşacaktır, pişecektir. İşte bunu arzularsa buna şaşılmaz ki. İşte insan da kendini alemde hakkın varlığından bir varlık olarak, bir zerre olarak düşünür. Ancak beşeriyetli yönüyle değil de hakkani yönüyle kendinin bir varlık olduğunu düşünmeye zirak ederse, tabii ki bunu daha ileriye götürmeyi arzu eder, ister. İşte bu da zikrin verdiği hararetle, sevginin verdiği hararetle kızışması ve neticede olgunluğa doğru, kemale doğru yürümesi anlamında olur. Yaratıldığın zamanı bir hatırla. Hatırla da, bu düşüncenin aslını oradan anla. Yani hakkı idrak etme yönünde olan düşüncenin aslını anla. Evvelce sen yoktun. Peki sen yoktun, şimdi var mısın? Şimdi de yoksun. Ama sen kendini var zannediyorsun. Vehim ve hayal ile kendini var zannediyorsun. Dolayısıyla bunu anlayabilmen için yaratıldığın zamanı hatırla diyor. Yani eveliyatını hatırla. Yokluğunu hatırla. Hiçliğini hatırla. Hiçliğini hatırla ve düşün. Oradan anla. Bir yoldur bu da. Kendini anlamak için bir yoldur diyor. Tanrı, yani hak, ben Rabbiniz değil miyim? Rabbiküm, dedi. Kime dedi bu sözü? O anda evet Rabbimizsin diyen kimdi ki? Bizim varlıklarımız evelcede de yoktu, şimdi de yok, ezelde de olmayacak, gelecekte de olmayacak. Peki, helesi bir Rabbi zaman kalubela diyen kimdi? balçıkları yoğurdukları gün gönüle de iman kıssasını yazdılar. Yani bu bedenler ortaya geldiğinde bedenlerin özüne de imanın hikayesini yazdılar. İmandan kasıt vahdettir. Yani birliğe giden yoldur. Evela bu iman yani bu hakikat iman ile yaşanır. Ki onun için iman şarttır. İman neye olur? Âlemdeki varlığın tek bir varlık olduğunu, kendi varlığının da o varlıktan başka bir şey olmadığına imandır. İşte gerçek iman budur. Bunun daha ileri safhasına geçtiğimiz zaman, bakarsın ki bu hiç gerçekten yaşanmış oluyor. Yani i̇manın ilerisine geçildiği zaman, tahkiki imana geçildiği zaman, Bakarsın ki ötelerde bir Allah'ın yok olduğuna, Allah'ın gerçekte her yerde mevcut olduğuna, ahırdı, evveldi, zahirdi, batındı, gayb ve şahadetti diye bu varlıkların yani bu e, bilinen şeylerin hepsinin tek bir varlık olduğunu idrak edersin. Ama bunu böyle birden yaşanmaz, iman yoluyla ancak bu işe girilir. İşte, gönüle de iman kıssasını yazdılar demesi bunun ilmi yani özelliği sende var zaten. Ancak yok olan yani yokluğu nereden geliyor? Bunu ortaya çıkaramamız, çıkaramamız dolayısıyla yok zannediyoruz. Aslında iman denen şeyin aslı bizde mevcut. Fakat biz bunu yok zannediyoruz. Neden? Ortaya koymadığımız için yok zannediyoruz. Biraz çalışma neticesinde Güneşin kızdırmasıyla Bu filiz ortaya çıkar Ve büyür Neticede onu sarar tamamen O bedeni sarar O yazıyı bir okusan Dilediğini hemen anlar Bilirsin Gönüle yazılan iman kıssasını Eğer okuyabilirsen Onun ne demek istediğini hemen anlarsın yani varlığının hakkın varlığından başka bir şey olmadığını hemen anlarsın diyor. Allah ve de bilirsin ayrıca. Dün kulluk etmeye ahdeden sendin fakat bugün cahilliğinden unuttun gitti. Buradaki cahillik gerçek cahillik. Yani cehil nin gerçekçi hükmü. Beşeriyette kullanılan yön Diğer yönü değil. Yani cahillik iki yönde kullanılır bir tanesi hiçbir şey bilmemezlik. Yani haktan, herhangi bir şeyden hiç haberi olmamak cehil hükmündedir. Bir cehillik de bütün bu varlıkları, kendi varlığını bildikten bildikten sonra ama hükmüne gelen cehilliktir. Orada ilmin ilmi ilimden cehildir derler. Orada cehillik. Yani bizim anladığımız manada cehillik değil burası tabi. Kelime benzeyişidir. Yani her şeyin yokluğa gömülmesi bir şey varsa bir ilim vardır ilim de ilimdir bir şey yoksa orada cehil mü vardır ama iki yönlüdür bunu birbirine karıştırmamak lazım bütün varlığından soyunduğun anda cehile girersin salt cehil, mutlak cehil ki bu lazımdır Tanrı kelamı o ilk ahdi sana hatırlatmak için indi eğer o zaman Tanrı'yı görmüşsen, öbür dünyada da yine görürsün. Bugün burada sıfatlarını gör de, yarın zatını da görürsün. Eğer burada hakkı gerçek olarak idrak edebilirsen, yani bulunduğun mahal şeklinde, hüviyetinde, varlığında bulabilirsen, gittiğin yerde de bulabilirsin diyor. <gülüyor> Eğer burada tanımazsan, Bilmezsen bulmazsan gittiğin yerde zaten bul, bulmayacağın cehaap Çünkü her mahalde, her varlıkta ondan gayrı bir şey yok ki. Burada vardı, öteki tarafta yok ya öteki tarafta vardı, burada yok diye bir şey yok ki. Burada olan orada da var. Burada tanır bilirsek orada zaten gayet açık ve kolay olarak bileceğiz ve de daha çok şiddetli bileceğiz. Çünkü başımızdan, gözümüzden bu nefs perdesi, benlik perdesi kalkacak. Madde görüşümüz, şartlanmamız tamamen değişecek. Onu gerçek haliyle anlayacağız. Burada bunlara mani olan, işte demin de bahsettiğimiz gibi, benlik, birimsellik ve sahip çıkma hükümleri. Onlar bize mutlak perde oluyor. Aslında bir başka ifadeyle, bizim beş duygumuz var ya, en büyük düşmanımız o işte bizim. Ama yerinde kullanırsak bize hayatımızı sağlayan onlar. Ama hadiselere onların yönünden baktığımız için bize perde oluyor, en büyük düşman oluyor. Yani baktığımız yerde göz aracı bize bir sinyal veriyor, şu şudur diye. Beyin daha odur diyor şartlanmasına göre, ona halıdır, koltuktur, insandır, kuştur, bilmem nedir diyoruz. Acaba gerçekte o, o hüviyette mi? Bir üst, daha geniş bir açıyla bakıldığı zaman, acaba o kuş dediğimiz kuş mu? Gökyüzünde onları Rahman tutar diyor, onlar kendi kendilerine duramaz gökyüzünde. Onların gökyüzünde ususlarını Rahman tutar diyor. Şey suresi'nde geçiyor yani. Devareke Suresi'nde. E Rahman tutuyorsa ayrı bir varlık yok ki orada Rahman tutsun. Yani Rahman'ın kendi hüviyetinin meydanda olmasını anlatıyor. Ama biz şartlanmamızda kuş kuş kuş diye bakıyoruz ve kuş ayrı bir varlık Rahman da onu tutuyor diyoruz. Halbuki kuş denen vasıf, vasıf ve o, o varlık Rahman'ın bir yönü bir vasfı, bir sıfatı e kendi kendini o tutuyor ortada şu parmak bu bedene bağlıysa bunu havada tuttuğumuz zaman bu parmak kendini mi havada tutuyor yok, kola bağlı kol tutuyor havada kolu beden tutuyor e bedeni ruh tutuyor ruhu bilmem neresi tutuyor dolayısıyla şey, kim kimi tutuyor acaba Yok, eğer orada görmemişsen beyhude cebalayıp emeğini zayi etme. Yürü de Kur'an'dan sen sevdiğini doğru yola getiremezsin ki ayetini duy. Yüzyıl renklere dair delil getirsen yine anadan doğma kör, inanmaz. Bizim gözümüzün önünde bir sürü renkler var. Biz onu görüyoruz ama Gözü kör olan birisi o renklere bakmış olsa orada bir şey göremez. İsterse istikametini o yöne çevirsin. Göremez. Ama gözü gören birisi şurada şu renk var, şurada şu renk var, şurası şu desen de, şu şekilde dese, bu rengin ötesinde daha bunun başka varlıkları vardır dese, eğer yanındakinin sözüne itimat ediyorsa görmeden iman eder. Yani kabullenir bu böyledir der. Ama yanındakini yabancıysa yanındaki, yanındakinden de şüpheliyse yok olmaz böyle şeyler yani Ben kabullenmem der. Neden? Göremiyor şimdi müşahede ehli değil. İşte burada ama olan, orada da amadır. Önümüzde bir sürü yaşantı vardır. Biz o yaşantıyı başka bir yönden ele alıyoruz ve görüyoruz, değerlendiriyoruz. Halbuki o yaşantı bizim düşündüğümüzün çok çok dışında tamamen değişik bir yaşantıdır. Şu anda alemde yaşanan yaşantı, hiç düşündüğümüz gibi olan bir yaşantı değildir. Eğer bu yaşantının gerçek yönünü insanlar bilmiş, idrak etmiş olsalar, bir saat değil, yarım saat yaşayamazlar yeryüzünde. Eğer Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen, ayetler, hadislerde bahsedilen şeyleri gerçekten iman ederek yaşamış olsak, biz de yaşayabiliriz Neden? Şartlanmış olarak okuyoruz, duyuyoruz, dinliyoruz ama nereye kadar gittiğini, nereye vardığını, o kurşunun hedefinin ne olduğunu tam isabet ettiremedi için kenardan öyle dokunup geçiyor. Yahut sesi gelip geçiyor. Onun için anlayamıyoruz. Az gülerdiniz. Boşuna demiyor. İşte Ehlullah bu hususta birçok sözler söylemişlerdir. Fakat biz onları gereği gibi değerlendiremediğimiz için öylece duyup dinlemiş, okuyup geçmişizdir. <gülüyor> Ak, kızıl, sarı, yeşil, bütün renkler ona ancak kara görünür. Nasıl ki güneşin, biz güneşe baktığımız zaman tek renk görüyoruz. Ama gerçekte güneşin yedi rengi var. Değişik renklerle yedi rengi var. Ama bizim gözümüz onu tek renk olarak alıyor. İşte yanılıyoruz. Eğer gerçekten görücü bir gözümüz olsa, bu maddenin, kesafetleşmiş maddenin daha hassasını, daha incesini veya daha kabasını, görücü hale sahip olsa gözümüz ne renkler göreceğiz bu dünya içerisinde bu baktığımız malzemede neler göreceğiz Ya şu e, şey olarak gördüğümüz sabit olarak gördüğümüz varlıkların eğer biraz röntgen ışını gibi bir ışın olsa gözümüzde de öylece bakmaya ultraviolet ışınları ile bakmaya baksak hareket halinde yoğunlaşmış bulutumsu bir şey göreceğiz ortada çünkü gerçekte bunlar öyle zaten. Ama bizim bu gözümüzün görüş alanı bunu böyle gösteriyor bize. Öyle gördüğümüz için biz bunun gerçeği budur zannediyoruz. O dağları siz durur görürsünüz diyor. Halbuki onlar yürümektedirler. Koca koca dağlar. Siz onları durur görürsünüz ama onlar yürümektedir. E, Dağ yürüyorsa bu küçücük şeyler haydi haydi yürür de uçar da havalanır da. Şimdi maddenin yapısı atomdan meydana gelmiş değil mi? Atomların belirli orantılarla çoğalması, eksilmesi, sertlik, yumuşaklık, işte kayganlık, soğuluk, sıvılık meydana getiriyor. Atomun da etrafında bir çekirdeği etrafında dönen nötron, proton gezegenleri var mı? Bu hareket halinde değil mi? Yani ana malzeme hareket halindeyse ondan meydana gelen malzeme mutlak hareket halinde. Ama bizim gözümüz o seri hareketi tutacak, yakalayacak güçte olmadığı için gözümüzden kaçıyor o. Gözümüzden kaçıyor. Yani hareketliliği gözümüzden kaçıyor. Bu devamlılık halinde olduğu için bu hareket. Biz onu duruyor zannediyoruz. Sabit zannediyoruz. İşte bunlar böyle olduğu gibi bedenlerimiz de aynı şekilde. Eğer e, şuraya üç dört tane değişik boyutta değişik idrakta kimse gelse birisi bakıyor ki şu bedenleri bu haliyle görüyor bu budur diyor tamam birisi bakıyor ki ya bunun üstündeki elbise fazlalıktandır bu arızidir yani sonradan olmadır diyor elbisesiz görüyor birisi daha şiddetli bakıyor Allah Allah diyor bunun üstündeki et kemik de arızidir bunun esas iskelettir diyor röntgen ışıkları gibi İskeletini görüyor, iskelet olarak görüyor. Çünkü daha e, yumuşaktan serte doğru gidiyor ya. Sadece bir iskelet olarak görüyor. Bir başkası röntgen ışınlarıyla bakıyor, bir başka ışınla bakıyor. Onu orada kaynar halinde, hareket halinde bir bulutumsu bir şey görüyor. Bir silüet olarak, bir enerji birikimi olarak görüyor. Bir başka birisi geliyor. O enerji de güçten ibarettir diyor. O da dağılıp gider diyor. Onu da göremez oluyor. İşte bunların hepsi de gerçektir yani varlıklarda gerçektir. Ama biz bunun en sondaki yani en kaba görünüşüne takılıyoruz. Bu gözümüzün verdiği şeylerle, bilgilerle, görüntülerle en kaba durumuna bakıyoruz ve ne yapıyoruz? Bu kaba durur. Hareket halinde değildir. İşte yaşar, gezer, gider diye birer isim takmışız onlara. O şekilde görüyoruz. İşte gözlerimiz açık olsa, yani idrak eder durumda olsak, bu alemi külli bir yoğunlaşmış gaz bulutu halinde görürüz. Daha sonra bakar ki, bakarız ki gaz bulutunda ne hükmü var? Hiç o da yoktur. İşte bunu idrak ettiğiniz zaman ne diyordu? Gökler ve arz tebeddül ettiği zaman, değiştiği zaman, güneş eridiği zaman, dağlar savrulduğu zaman, düzenleriz ki bu olacak, kıyamet günü bu işler olacak. Görüşümüz. İşte görüşümüze değişiklik olursa, gerçeği görme olursa, bütün bunlar hepsi meydana gelir, çıkan ve o zaman ancak insan kendini tanıyabilir, bilir eğer işte bu an içinde diyor. Ha, kulak içinde öyle tabi tabi aynı şey. Kulağımızın duyduğu frekansta onu duyabiliyoruz. Ama bu yaşadığımız alemde nice sesler var ki kulağımız küçük sesler var almıyor, yüksek sesler var onları da almıyor. Eğer kulağımız bunları almış olsa rahat edemeyiz, bir saniye uyuyamayız, dinlenemeyiz, istirahat edemeyiz. Ve arı kovanı gibi olur beynin. <gülüyor> Çünkü binbir türlü ses var şu boşlukta. Nasıl ki şu odaya üst üste, üst üste, üst üste, dizin bir sürü radyolar dizin, televizyonlar dizin. Hepsinde aynı görüntü var. Eksilmeyen bir görüntü. Hepsinde aynı ses. Ama kaynak bir. Ya çoğaltan dizi oluyor. İşte beş duyguyu yerli yerince kullanmamız gerekli tutma dediğimiz zaman bize verdiği şu serttir yumuşaktır hükmünü ihtiyatla karşılamak duyduğumuz sesi sözü ve manasını ihtiyatla duymamız dinlememiz lazım birisi bize sesleniyorsa kulağımıza bir ses gelmişse bu ses nedir acaba diye bunu gerçek olarak dinlememiz lazım kimdendir en azından neredendir kimin sesidir bu ses ama insandan gelir, kuştan gelir, hayvandan gelir, radyodan gelir, bilmem, Tekten gelir, televizyondan gelir ama nedir? kaynak nedir acaba? Evet. <gülüyor> Türkiye'ye acam, acam diyor yani. Hı. Tut kulağın kim? Sanadır cümle dillerden hitap. Hı. Hele bak bir Zavallı ve anadan doğma kör göz doktorunun ilacıyla nasıl iyileşebilir? Eğer içinde mayanda diyelim, mayasında insanın yoksa vallahi bilme idraki yoksa değil. Var da dışarıya çıkma kısıtlıysa, kabiliyeti verilmemişse ona artık bütün ilaçları yapsanız. Çünkü ana yok, tohum yok. Tohum olmayınca doğum mahsulün çıkması mümkün değil. Akıl da ahiret hallerini görmede dünyadaki anadan doğma köle benzer. Beşeri akıl ahiret hallerini inkar etmede anadan doğma kör gibidir. Yani eğer burada beşeriyetimizin ne olduğunu idrak etmeden oraya gitmişsek anadan doğma kör gibiyiz orada. Da. Şimdi burada ama olan diyor, orada da amaadır. İşte bunu da anlatmak istiyorum. Eğer burada gözlerimizin çapağını biraz silmişsek, pasını, tozunu, oraya hiç olmazsa azıcık aralık bir gözle gidebilmemiz lazım ki oranın ahvalini seyredebilirim, görelim. İnsanda aklın ötesinde bir hal var ki, var ki gizli sırları onunla bilir anlar. İşte aklın ötesinde dediği, Hakkani ak, akıl. Yani aklı külle dönük olan akıl. Aklın ötesi dediği beşeri aklının ötesinde. Yani şartlanmaları ile bildiği bilginin ötesinde bir akıl var ki, işte esas akılda, odur ve onunla anlar. Tanrı bu canla teni taşla demir mesabesinde yaratmıştır. Yani bu canla teni taştan demirden fark olmayan bir varlık hükmünde yaratmıştır. Taşla demirden nasıl ateş çıkarsa, canla tenden de hakikat nuru doğar. Taşla demir gibi yaratmıştır ama, öyle yaratmıştır ama onlarda öyle bir kabiliyet vardır ki, Hakkın nurunu da ortaya getirirler, Hak ateşini de meydana getirirler. Birbirlerinin sürtünmesi suretiyle ancak. Eğer yan yana dururlar, sürtünmezlerse, çarptırılmazlarsa, o ateş meydana çıkmaz. Yani, Çalışma olmazsa o ateş meydana çıkmaz. Gayret güç sarf edilmezse çıkmaz. İşte bu ateşten maksat kişinin beşeriyetini yakması ve hakikat nurunun doğması olur. Tanrı bu sırrı canla tenden meydana çıkarır. İşte varlığın hakkın varlığı olduğunu varlıkta alemde haktan başka bir varlık olmadığı sırrını ancak canla tenden yani insana has hüviyetten özelliklerden meydana çıkarır ancak bunu duydun ya yani bu meseleyi duydun ya haydi şimdi yürü canla tenini arıtmaya savaş yani bu gerçeği anladın ya Nasıl olacakmış bu iş anladın ya. <gülüyor> Şimdi onu öyle yapmaya çalış. Canla tenini arıtmaya çalış. Canla tenini arıtmaya savaş çalış demesi ne demek oluyor? Tenini kendine has bir ten yani bir ceset bir vücut olmaktan kurtar. Eğer bu benim varlığım, benim beşeriyetim dediğin müddetçe bunu arıtmış olmasın, kirletmiş olursun. Bu varlık hakkın varlığıdır dediğin zaman temizlemiş olursun. Canını temizle, kendi canının da hakkın varlığından ibaret olduğunu anla, idrak et, onu da o şekilde temizle. İşte ancak bu temizliğe erersin. O taşla demir birbirine vuruldu mu nurundan iki alem de aydınlanır taşla demir diye yani senin bedenindeki canla ten çalışmaya başladı mı? Harekete geçmeye başladı mı? İşte bu alem senden başka bir varlık değil zaten. Alem aydınlanı verir, nurlanı verir. Alemi karartan senin kafandaki şartlanmalarındır, beşeriyetindeki düşüncelerindir, saplantılarındır karartan. Canla tenden bir nur çıkmaya başladı mı? Beynin aydınlanır. Beyninin aydınlığı ile de alemi aydınlık görürsün. Alem zaten aydınlıktır. Karaltan bizleriz. Tanrın nakşının nusası sensin, sen. Dilediğini kendinde ara. Tanrın nakşının nusası sensin, sen. Yani hak böyle bir nakış yapmış ki alemde <gülüyor> bütün alemi meydana getirmiş bir nakış yapmış. Seni de bütün bu alemin mevcudiyeti olarak nusa haline getirmiş. Ama bütün alemde ne varsa hepsini sana mevcut olarak, bir sahife olarak, bir yaprak olarak meydana getirmiş. Alemdekilerinin aynı ile birlikte. İşte bu sensin. Bu alemdeki varlığın, senin varlığın olduğunu idrak et. Sende de bu varlıkların, güçlerin olduğunu anla. Ve öğrenmek istediğini, bilmek istediğini, dilediğini kendinde ara. Dışarıda, ötede, uzaklarda, başka yerlerde arama. Çünkü bulamazsın zaten. Ötelerde bir şey yok. Ne varsa sende var. Ancak bunu bulmak için yolunu ve ilmini öğren. Soru 7 Soru <gülüyor> 7 Kimdir o enel hak, ben hakkım diyen, ne dersin, o nurlara gark olmuş, o nurlanmış kişi, saçma söyledi? Enel hak, mutlak olarak sırları açığa vurmaktır. Hak'tan başka kim enel hak diyebilir ki? Eğer bir beşer bu sözü söylemiş ise gerek latife yolu gerek cehil yolu bilmeden eler yani ben hakkım demiş ise bu küfürdür işte gerçek küfürdür, Firavunluk. Firavunluktur. Eğer bunu o kişi yok da kişiden hak söylemişse işte bu gerçek olan benliktir. Yani ben hakkım demektir. Eğer kulağına açıksa. Ben hakkım sözünü bir taştan da duyarsın, topraktan da duyarsın, havadan da, sudan da, kuştan da, çakıldan da duyarsın. Alemin bütün zerreleri mansur gibi, halacı mansur gibi, enel hak demektedir. Sen onları ister sarhoş say, ister mahmur, Âlemdeki bütün zerreler zaten bağırışmakta, çağrışmakta. Hem de nasıl kaynaşmakta. Ben hak ben hakkım demekte. Çünkü âlemdeki bütün varlıkların kendine has bir varlıkları var. Benlikleri var. Ayrı ayrı benlikleri var. Bütün varlıkların kendine has bir benlikleri var. Ama bu benlikleri var demek ile bunlar ayrı ayrı değişik ve çok varlık olmuş hükmünde değil. Bütün bunlar hakkın varlığının zuhura gelmiş olan varlıkları. Ya Hak bir yerden zuhura gelmişse ne suret ve şekilde olursa olsun ben hakkım demesi yersiz mi olur? Ama biz o sözü ottan duydukta ot söyledi, kuştan duydukta kuş söyledi, insandan duydukta insan söyledi, hakkın dışında bir varlık söyledi olarak duyar dinlersek bu yanlış olur tabi. Bu, bu haksızlık olur. Bizim idrakimizin ne düzeyde olduğu ortaya çıkar. Ama gerçekten bir kulak olup da, gerçek idrakle eğer dinlemiş olursak, bütün varlığın kaynaşarak, zıplaşarak enel hak diye çağrıştığını, bağırıştığını duyarız zaten. Sen onları istersen sarhoş zannet, yani... Böyle söz olur mu? Nasıl söz konuşuluyor? Hak ötelerdedir, sen hak olabilir misin? Şekliyle ister sarhoş olarak söylüyor zannet, ister uyku mahmurluğu olarak, gafletle söylüyor zannet. Ama aslında o söz gerçektir ve yerli yerinçedir. Daima bu tesbihi çekip dururlar, hepsi de bu hakikatle vardır. Hepsi de bu hakikatle vardır. Yani ben hakkım, enel hak, Dediği için var ortada zaten. Eğer bu sözü söylemese yoktur zaten. O sözü söylemesi onun varlığının ispatıdır. Ve bu onun tesbihidir işte diyor. Bunu kolayca anlamak istersen hiçbir şey yoktur ki onu tesbih etmesin. Ayetini oku. Yeryüzünde Hiçbir şey yoktur ki onu tesbih etmesin. Ancak siz onların tespihini anlayamazsınız der. Çünkü biz tesbih dediğimiz zaman belirli bir zikri devamlı bir şekilde söyleyeceğinizi zannederiz. Halbuki o varlık kendinin Hakk'ın varlığı olduğunu idrak eder ve ne derece zuhura çıkması gerektiğinde o derece zuhura çıkar. İşte zuhura gelmesi onun gerçek tesbihidir. <gülüyor> fıtri yapısı itibariyle olan tesbihidir ki gerçek tesbih de bu olur. Yalnız işte biz onların tesbihini anlayamamışımızın sebebi onlara şartlanmış olarak bakmamızdan dolayı onların bir şey yapmadığını zannederiz. Tabi ki o ortaya çıkışı ile çıkışıyla ile tesbihini çekmektedir ve de enel hak ben hakkım demektedir. Ama biz bu sözü sadece e, insani lisan olaraktan diyoruz. Enel hak sözü bizim söylediğimiz tarza söylenecek zannediyoruz. Halbuki her varlık kendi lisanına göre konuşur. Onun kırmızısı enel hak diyor işte. Kokusu enel hak diyor. Dikeni dikenlik olarak ben hakkım batarım ha diyor. Bana dikkatle yaklaş diyor. O da gel beni kok diyor. Ben Hakkım diyor. Birbirini devam ettirmesi yani neslini devam ettirmesi de onun bir ikinci ibadeti oluyor. Görevini yerine getiriyor çünkü. Neslini devam ettirmese bozulacak. O orada bitecek. Ama biten bitiyor. O da ayrı mesele. Tabii. Kendini sen de hallaç yapar Varlık pomuğunu atarsan Hallaç gibi bu sözü Söylemeye başlarsın Hani Hallacı Mansur, Hallaç pomuk atıcı Diyorlardı yani, Hı. yayları vardı elinde Eskiden, şimdi makineyle yapıyorlar çırp, çırp çırp çırp atıyorlar İçinde ne varsa, pisliği, tozu, toprağı Ayıklanıyor, Hı. saf temiz Pomuk kalıyor İşte tozunun, toprağının ayıklanması Beşeriyetinin ortadan çıkması Hı. Kendi saf varlığının kalması Allah gibi pomunu atarsan, diyor, benliğinden kurtulursan, o zaman bu sözü sen söylersin, diyor. Ama o pomu atmak kolay değil mi? Bütün zerrelerin içerisine girmiş olan o dünya tozu, ya böyle tın tın tın attın attın zaman işte tozu kalmayacak insanın, benliğine ait hiçbir sesi kalmayacak. Karşıdaki zannedecek ki onun benliğiyle yaşıyor. Halbuki o benliğiyle yaşamıyor, gerçeğiyle yaşıyordur. Olacak. İşte zan pomuğunu kulağından çıkar da tek ve her şeyi kahreden Tanrı'nın sesini duy. Alemde hakkın sözünden başka söz yok. Alemde başka söz yok. Eğer biz başka duyuyorsak, bizim başkalığımızdandır. Biz kendimizi başka zannetmemizden dolayı başka sesler, sesler duyuyoruz. Eğer biz kendimizi hakkın varlığı olarak biliyor, idrak ediyorsak, zaten ondan başka bir varlık yok. Mutlak olarak onu duymak zorunda ve mecburiyetindesin. Başkası yok çünkü. İstesen de onu duyarsın, istemesen de onun sesini duyarsın. Çünkü başkası yok. Başkasının sesi yok. Başkasının sözü yok. Varlığı yok ortada. Ama bunun şartı kulağındaki benlik pomuğunu atmak. Beşeriyet pomuğunu atmak. Zan pomuğunu atmak. Ne oluyor o? Gerçek dolunu tıkıyor. Sana beşeriyetinin istikametindeki kanalı açıyor. Oradan duyuyorsun diyorsun ki karşısındaki de beşerdi, sen de beşersin. İşte beşer şaşar dedikleri bu yönden, hem de nasıl bir şaşma içerisinde oluyor. Tanrı'nın sesini duymak, ötelerden, yücelerden, yükseklerden, aporlarla senin kulağına gelecekler, bir şey fısıldayacaklar, söyleyecekler değil. Ortadaki bütün sesler zaten ortada. Yani şu kulağınla duyabildiğin sesler zaten Hakk'ın sesleri, başkasının değil. Şu pazarda duyduğun bütün sesler Hakk'ın sesinden başkası değil. Daha yakına gelelim. <gülüyor> Ötelerde aramıyorum. Karşınıza kim çıkarsa çıksın, Hakk'ın sesini bize ulaştırıyor. Ama o kendisini beşer olarak kabul eder. O etsin, o kendi zanını, kendi zan pomuğunun kulağında tıkalı olmasından. Eğer sen karşındakini tanıyorsan, Muamelin ona göre yaparsın. Sana Tanrı'dan durmadan, dinlenmeden ses gelip durmada aralık, ardı arkası kesilmeden hakkın sesi sana geliyor. Eğer gelmese yaşayamazsın zaten. Geldiğinin ispatı seni ayakta tutması. Canlı tutması. Ses, söz veya bir başka türlü yani bir enerjinin sana gelmesi. Bu hakkın sesidir, hakkın varlığıdır. Ve bu gece gündüz sabah öğlen akşam ayırmadan sen uykuda olduğun zaman da o sendeki faaliyetini sürdürmekte. Sen uyuduğun zaman da o uyanık. Kıyameti ne beklersin ki? Kıyameti ne beklersin? Hakkın sesini duymak için, hakkı görmek için, ahireti ne beklersin diyor. Yani. Yani burada kıyameti kopar, nefsinin kıyametini kopar, kendini tanı anla, ondan sonra kıyamet senin için birlik gülistanlık olsun. Kıyamet sana değildir, kıyamet beşeriyetinedir. Yani zannettiğin varlığına'dır kıyamet. Varlığın ortadan kalkınca kıyamet kime olacak ki? Ortada olmayan bir varlığın kıyameti olur mu? Ortada yoksa bir varlık ona hapse atmak mümkün mü? Yakalamak mümkün mü? Eymen Vadisi'ne gir de o ağaç sana da ben Tanrıyım Tanrı desin. Ne diyor burada? Bir ağaçtan enel hak sözünün geldiğine inanıyorsun da kutlu bir kişiden enel hak sözünün geldiğine inanmıyor musun? Yani insan bunu söyleyemez mi? diyor. Ağaç bunu söylüyor. İnni enallah diyor o ağaçtan öyle ses geldi. İnni enallah. İnni muhakkak ben ene yine ben Allah'ım diye ses geldi ağaçtan. İşte oradan nida etti. Göründü değil de oradan nida etti. Ses verdi. Çünkü onda daha henüz basar hükmü yok. Semih hükmü vardı. Musa Aleyhisselam'da. Hakkı duyma özelliği vardı. Görmesi yoktu daha. Lenterani çünkü. Göremez. Efendim? Tabii, tabii. Duymakla harekete basar geçiyor. Yani duymak suretiyle beyinde belirli gelişim oluyor. Beyindeki gelişim neticesinde basiret açılıyor. Basiret açılması neticesinde görüş meydana geliyor ki bu Muhammedi görüştür. Yani Muhammediyettir. Semi yani duyuş, Museviliktir. Yani hakkı idrake başlama ve yaşama Museviyet dinidir. Yani kişi hakkı duyuyorsa Musa dinindedir. İseviyet ilk görme. Görmeye başlaması. Onun kemali. Yani görmenin kemali ve görerek yaşama Muhammediyettir. Yaşama işte bunu anlamak için de Eymen Vadisi'ne gelmek şart. Yani Musevi olmak için Eymen Vadisi'ne gelmek şart. Eymen Vadisi deniyor işte Tur Dağı'nda bir vadiydi. Halbuki Eymen Vadisi kendi varlığını bilme düzeyidir. Vadi dedi yani rahatlık, güzellik, hoşluk dedi ya bedenindir. Eymen Vadisi senin varlığında kendini bulmandır. Eymen Vadisi'ne gel ancak orada hakkın sözünü duyabilirsin. Yani dışarılarda duyamazsın. Kendine geldiğin zaman ancak bu hakikatleri idrak etmeye başlarsın. Anlarsın, çalışırsın. Dışarıda gezindiğin yani Eymen Vadisi'nin dışında olduğun sürece kendini anlama mümkün değil. Kendine dönmek. Yani kalbe girmek derken, o et kemiğin, etin içerisine girmek değil. Gerçek kimliğine, gerçek hüviyetine dönmektir. İşte bunu anladın da, bunun hakkın varlığından başka bir şey olmadığını idrak edip, müşahede etmeye başlaman, onu görmeye başlamandır. evren vadisine gel oraya gir de o ağaç sana da ben tanrıyım tanrı desin işte ağaçtan duymaya başladığın evvela o şeyi sonra senden duymaya başlarsın yani sen senden duymaya başlarsın beden işte ağaç senin bedenin senin gerçeğin yani sen senden duymaya başlarsın Ağaç söyler de, bu ağaçla söyleyemez mi? Ağaçtan söyler de yani, bunlardan söyleyemez mi? Hem yani ne güzelini söyler, öyle güzel söyler ki, <gülüyor> mis gibi olur. Demin fısıldaştığınız buydu işte, <gülüyor> sabrı <verdim. gülüyor> Bir ağacın <gülüyor> ben tanrıyım demesi doğru ve yerinde olsun da neden bir kutlu kişinin demesi doğru ve yerinde olmasın? Gönlünde şüphesi olmayan kişi şüphesiz olarak bilir ki varlık ancak birdir. E varlık birse e biz de o birin içinde değil miyiz? O halde biz niye ayırıyoruz kendimiz? İsmimiz Hasan Hüseyin Ali Velili işte şu bu diye kendimizi ayrı olarak bir varlık olarak çekiyoruz kenara varlık birse biz kendimizi çektiğinde varlığı ikileştiriyoruz en azından yani vahdet gerçekte vahdeti biz kesrete çeviriyoruz varlık birse biz de birlerin birin biriyiz. birin biri de değil o biriz ya. Yani. Ama bunu anlamak için gönlünde şüphesi olmayacak. Bu işin böyle olduğunu iman yolu idrak edecek. Ebele. Varlığın bir olduğuna iman edecek. Biz iman derken Allah birdir diyoruz. İşte başka şir, şeriki yoktur, eşi yoktur, putlar yoktur falan. Allah birdir. Buna iman ediyoruz. ki gerçekte iman böyle de değil. Yani bu avamın imanı. Gerçekte iman şu varlıkların olmadığına, şu varlıkların, hakkın varlığı olduğuna iman etmektir. Yani o yönlü vahdete giriştir, birliğe giriştir. Eğer bu iman olmazsa, birliğe giremez insan. Yani eğer inanacak bir şey kabullenemese de inanacak, yaşayamasa da inanacak, ben bilmiyorum ama bu böyleymiş diye buna inanacak. İşte o samimi inanışın neticesinde, bunu kendinde yaşayıp bulmaya çalışır. Bütün zikirlerden maksat la ilahe illallah vahdet tevhidden maksat bunu idrak etmek için, anlamak için yoksa ötelerde olan bir Allah'a el avuç açıp da onun önünde beşeri manada anladığımız şekilde tapınmak hükmü değildir iman. Bunları yapabilmek için ancak şüphe olmayacak insanın içinde yani iman edecek Hakkın, alemin tekliğine iman edecek. Fakat şüpheli olmayacak. Şüpheli olur da iman ederse zaten o iman olmaz. Benlik Tanrı'ya yaraşır. Çünkü o sırdır. Vehimlere sığmaz. Yani tabi, tabi, tabi, tabi, tabi. Öyle olacak inşallah, i̇nşallah. Allah selamet versin. benlik Tanrıya yaraşır Çünkü o sırdır vehimlere sığmaz yani benlik alemdeki benlik öyle bir benliktir ki gerçek benlik gerçek benlik ahadiyet makamıdır. Bu benliğin bir eniyeti tarafı yani durumu vardır. Bir de hüviyeti durumu vardır. Bu zatın vasıflarıdır bunlar yani. Gerçek zatın vasıflarıdır. Bir gerçek benliği vardır. Bu benliğin bir eniyet yönü bir de hüviyet yönü vardır. Eniyeti yani bu varlığın eniyeti yani ene ben sözü kendi benliğini tüm